Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin Muhammedim ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Muhterem dinleyenlerimiz allah Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemize meded-i inayet ve lütuf hidayetler ihsan buyursun. Fatiha-i Şerife'nin tefsirinde bulunuyoruz. İkinci ayet-i kerimesini tefsire geçiyoruz. Rabbimiz Tebareke ve Teala Estaizu Billah Elhamdülillahi Rabbil Alemin Bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Celle Celaluhu buyurduktan sonra er Rahim buyurarak iki yüce sıfatını, iki yüce ismini zikretmiştir şimdi demek ki Allah'ımızın iyilikleri sonsuz bunun başlangıcı adem denen yokluktan vücut denen varlığa bizi kavuşturarak en büyük hayırlara muvaffak buyurması ondan sonra taraf ilahisinden Gönderdiği peygamberler Sallallahu aleyhi al ve sellem Özellikle bu Rabi'yle Dünya şeref bahşeden Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem Bize en büyük nimeti ki O olmasaydı biz Rabbimizden Haberdar olamayacaktık helallara haramlar Bilmeyecektik neden razı neden razı değil, Bilmeyecektik ve cehenneme küçük olacaktık ama Tabi peygambersiz dönemde fetret devrinde Kalanlara azap Efendim tereddüb etmiyorsa da en azından en büyük şerefsizlik olarak düşünelim ki toprak olacaktık çünkü hayvanlar gibi kulaklarını birbirinden aldıktan sonra fetret devrinde bulunanlar peygambere kitaba kavuşmayanlar toprak olacaklardır buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri toprak olmak bir şeref midir Tabii ki toprak olmak cehenneme girmekten ehvendir cehenneme girip de ebedi acı çekmektense yanmaktansa toprak olmak yeğlenir tercih edilir ve lakin toprak olan insan bütün zevklerden bütün nimetlerden mahrum olur çünkü yeniden yokluğa döner. Başı yokluk, sonu yokluk olur. Ama bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bi'setiyle, irsaliyle, gönderilmesiyle, rahmetiyle, müşerref olan insanlar, bizim gibi insanlar ve onla indirilen Hazreti Kur'an, tabi dünya kuruldu kurlarla indirilen bütün kitaplar, kütüb maviye Semaviye ve Bahusuz bizim Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme indirilen bütün kitapları cami, bütün kitaplar için almış olan Hazreti Kur'an vasıtasıyla Allahü Teala bizi isimlerine, sıfatlarına delalet etmiş, kendi mahfi olan zat başı şahniyetsinin marifetine delalet etmiş. Hazreti Kur'an olmasa biz nereden Allah'ı tanıyacaktık? Ne isimlerini bilebiliriz, ne sıfatlarını bilebiliriz? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmasa Rabbimizden ne haber alacaktık? Hiçbir vasfını bilmeden nasıl anlaşılacak? Ama Hazreti Kur'anla beraber ne oluyor? İşte Allahü Teala işte rüzgarları sevk eden, bulutları sevk eden, yağmurları yağdıran işte bütün nimetlerini bize saya saya saya, saya isimlerini işte Errahman, er rahim bu isimlerle, bu sıfatlarla Rabbimizi bilmeye yol buluyoruz. O gizli hazineye bir işaret görüyoruz. Böylece en büyük nimete rahmete mazhar oluyoruz. Demek ki bu iyilik Asla göz ardı edilecek bir iyilik değildir. Sonsuz iyiliklerin de vesilesidir. Zira peygamber gelmese, kitap inmese ne oluruz dedik? En azından toprak oluruz ki bu bütün nimetlerden mahrumiyetle eşittir. Bir de peygamber geldiği halde, kitap indiği halde hala inanmayanlar, veli nimetini inkar edenler, oturdukları dalı kesenler, kıymet bilmeyenler, ya Kur'an'a kulak vermeyenler, şu saatlerde Allah'ın kelamı tefsini dinlemeyenler, Allah ona acımış, Rahman Rahim sıfatıyla, ismiyle Kur'an indirmiş, en büyük rahmetini Kur'an'da tecelli ettirmiş, o, o Kur'an'a kulağını tıkamış, filmlerle, dizilerle, çalgılarla, çengilerle ömür tüketiyor. Bu ne mahrumiyettir? İnsanın kendisine yaptığını dünyanın yavru toplaşsa ona yapamaz. Amerika Rusya bir araya gelse insanın nefsinin kendine yaptığı zararı ona yapamaz. Çünkü bir insan bu nefsani şeytani eğlencelere kulak verir de meyleder de Allah'ın dinini dinlemez. Bu iyilik unutulacak bir şey midir? Şimdi dünyada rahmetiyle herkesi kuşattı ama şimdi ölse bu kadar insanın dedik çoğu rahmetten mahrum olacak. Çünkü rahmet kurası ahirette Dostlar adına çıkacak. Düşmanlar mutlak manada mahrum olacak. E niye düşmanlardan olalım? Niye ahiret rahmetine de namzet olmayalım? Dünyada bu kadar iyiliğe kavuştuk elhamdülillah. Bu iyiliklerimizi daim ve baki kılalım. Nasıl ki burada yemeğe inanıyoruz, içmeye inanıyoruz, yaşama inanıyoruz, hava alma inanıyoruz. Geçime inanıyoruz. Bu yüzden çalışıyoruz, çabalıyoruz. Herkes o yollarda gayret gösteriyor. E demek ki Ahiretinde yemesi var, içmesi var, dinlenmesi var, istirahati var, zevki var, sefası var, evlenmesi var. Bütün zevkler ise ahirettedir. Dünyada o zevklerin suretleri var. E o zaman birkaç günlük nimete tav oluyorsun da sonsuz nimete niye av olmuyorsun? Niye ona yönelmiyorsun? E demek ki Kur'an nimeti, Muhammed Mustafa nimeti sallallahu aleyhi ve sellem bize sonsuz nimetlerin yolunu gösteriyor. Bak dünyada nimetleri tattın mı? Tattım. Güzel mi? Güzel. Acıları da tattım mı? Tattım. Kötü mü? Kötü. E ben sana bak diyorum ebedi felaketlerden kurtulman için, sonsuz acılar çekmemen için, sonsuz nimetlere, zevklere gark olman için birkaç günlük hayatta sabredeceksin. Namaza devam edeceksin, orucuna devam edeceksin, haramlardan sakınmaya devam edeceksin. Sabret, sonunu seyret. Kaptırma kendini, aldanma, aldatılma. Bu millet sana varsa yoksa dünya derler. Eğlenmene bak, zevkine bak, keyfine bak derler. Helal, haram takıntılar yapma, moralini bozma derler. Bunlar yalan derler, yanlış derler, yazık ederler. Ya iç şu içkiyi günah bana derler. Efendim yap cinayi, efendim, yükle sırtıma ben günahı ben çekeceğim derler. Halbuki yalan söylerler. Kendi suçlarının cezalarının altında inim inim de. Sana nereden medet edecekler? Onun için... Gelelim bu Rahman Rahim sıfatlarından Sonsuz istifade edelim Şu Rahman sıfatıyla Rahim sıfatıyla bize bu kadar iyilikler etti Rabbimiz Tebarek ve Teala Bunu hangisini sayabiliriz E şimdi Tabi ki en başta manevi rahmetleri Sayıyorum ki Ebedi nimetlere vesile olsun Allahu Teala Müstakillen Başlı başına kimseden yardım Almadan ina mühsan Diğer insanların sanayilikleri mutlaka vesilelerledir, desteklerledir. Varlığı ele alsak, varlık bize Allah'tan karşılıksız verilmiştir. Varlığın devamını ele alsan, yani şu anda yaşamamız, ana rahminde bize ruh verildi, canlandık ama çokları şu, şu anda yaşamıyor. Bu yaşamamız ve bekamız yine Allahu Teala Hazretleri tarafından bize karşılıksız bahşedilmiştir, hibe edilmiştir. Sıfatlarımızı ele alsak, İlim sıfatı, bil, bilmemiz, diriliğimiz, gücümüz, konuşmamız, görmemiz, işitmemiz, bu kadar nimetler. Bunların bir tanesinin elden çıkmasını hayal edebilir misiniz? Sığarlığın sıkıntısını, körlüğün efendim zorluğunu, konuşamamanın efendim imkansızlığını, acizliğin zafiyetin el ayak tutmamanın yataklarda esiri firaş olmanın efendim nimetsizliğini. Tasavvur edebilir misiniz? İlmi yeteneklerinizin olmamasını, duyularınızın doğru çalışmamasını, hafızanızın olmamasını, aklınızın çalışmamasını, delilik halini ve şair bu gibi nimetlerden mahrumiyet durumlarını tekayül edebilir misiniz? E şimdi Allahu Teala'nın hangi rahmetinden bahsedelim? Bütün bu sıfatlarımız Allahu Teala'nın her şeye şamil olan rahmetinden neşet etmektedir. Birçok insan bu saydıklarımızın bir mahrumdurlar. Biz nasıl çıdık hamd etmeyeceğiz? Hayattayız, diriyiz, şi diyoruz, duyuyoruz, görüyoruz. Şimdi bunun hamdi nasıl olacak? Şarkı dinleyerek mi kulak nimetine hamd edeceğiz? Namerem çıplaklara bakarak mı göz nimetine hamd edeceğiz? Kur'an'a bakmayanın hamdi olur mu? Kur'an'a bakmayan göz nimetine şükretmiş olur mu? Şu vaazları dinlemeyen, şu öğütleri dinlemeyen, şu dersleri dinlemeyen kulak nimetinden, Hissedar olmuş mudur? Ayağını mescit yolunda, cami yolunda, ilim yolunda, zikir yolunda yürütmeyen, sürütmeyen bir insan Efendim Ayak nimetine şükretmiş midir? Ne güzel söyledi Niyaz-ı Mısri Hazretleri Kattesallahu sirruhu Bir gözgü ibret ibret olmayanın nazarında Ol düşmanıdır sahibinin başı üzerinde Kulak köyültü almaya er dinlediğinden, akıt ona sen kurşuğunu hemen deliğinden. Ayağı ki ibadet yolun bilmez anı kes, öğrensin diye mescid kapısında as. Nelerde nelerde neler. Baktığına Allah'ın ayeti diye bakmayan, mağazuna saat dinlemeyen kulak, ibret almayan göz, Allah yoluna gitmeyen ayak. Nimet midir? Değildir. O zaman cem edelim, nimetleri hakiki nimete çevirelim, nimetleri beliyeye çevirmeyelim, Allah'ın verdiği nimetleri başımıza bela etmeyelim, baltayı taşa vurmayalım, ucunu başını körletmeyelim. İnsan bu göz nimetiyle haramlara bakıp da cehennemde ebedi körlüğe razı gelir mi? Kulakla efendim, hadis-i şerifte buyuruyor, ''Men nazara ilâ mehasin imrati necnebin yetim bir Namerem kadının güzelliklerine Şehvet gözüyle bakanların Gözlerine kurşun dökülecek kıyamet günde Evet Şimdi Bu gören gözünün Bu nimetin kıymetini bilmediğin zaman Baltayı taşa vurduğun zaman Ne olacak ahirette Gözlerine Kurşun dökülecek Eritilmiş kurşun Efendim Haram çalgılarla Yasak eğlencelerle kulaklarını tıkayan insanların kulakları ne olacak ahirette? Ayakları ne olacak ahirette? E demek ki bunlar nimeti belaya çevirenlerdir. Siz bu nimetlerinizi daim kılın. Allah'ın verdiği bu nimetleri bu yolda harcayın. Allah'ın verdiği imkanlarla Allah'a isyan etmeyin. Hamd ve şükür onun nimetlerini ona isyan noktasına kullanmamaktır. Onun verdiği her şeyi onun rızası uğrunda harcamaktır, efendi kardeşlerimiz. Onun için hangi nimetinden bahsedelim? Bu kadar hatten ve atten, sınırdan sayıdan, haric olan, türlü türlü nimetler, sınıf sınıf keremler, iyilikler, hepsi Mevla tarafından bize ifaza ediliyor, akıtılıyor. ...hiç kesintiye uğratılmaksızın... ...ve esbega aleyküm ve bahatine... ...görünen görünmeye... ...nimetlerini Allah üzerinizde tamamlamıştır... ...güçlükleri gideriyor... ...zorlukları kaldırıyor... ...hastalıklarımıza şifa veriyor... ...baş ağrısı devam etse insan nasıl duracak... ...karın ağrısı devam etse insan nasıl uyuyacak... ...efendim... ...bu kadar hastalıklar ağrı... ...diş ağrısı insanda... E, ...hasıl olsa, devam etse... ...Allah onu gidermese nasıl rahat bulacak... Bütün güçlükleri bizden gideriyor. Dualarımızı kabul ediyor. Belalar başımızdan kaldırıyor. Rızıklarımızı ihsan ediyor. Esirgeyiciliğinin, lütfunun nihayetinden dolayı günahlarımız yüzünden bizden rızıklarımızı kesmiyor, yağmurlarımızı kesmiyor. Mübarek settar olması itibarıyla, örtücü vasfıyla, afuv olması, gafur olması vasfıyla kulların günahlarına karşı azap etmekten vazgeçiyor. Bu kadar günahlar, bu kadar isyanlar ya bu ne acayiptir. Işte. Sahibini inkar ediyor, nimetin sahibini inkar ediyor. Nimetini yiyor, sahibine, Rabbine küfre diyor. Allah'a inkar ediyor, Allah'a hakaret ediyor, Allah'a sövüyor. Haşa vekelle Allahu Teala halen onu yediriyor, içiriyor, rızıklarını gönderiyor. Onun için Muhammed Mustafa hadis-i şerifinde sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Leiz şeyun esbara ala eden semaehu min Allah Enhum leykfurunehu ve Duyduğu eziyetlere, kötü sözlere Allah'tan daha sabırlı hiçbir şey, hiçbir varlık yoktur. Bize de allah Teala'nın ahlakını takınmak yakışıyor, yaraşıyor ve sabır gerekiyor. allah Teala'ya ortaklar işlat ediyorlar. Allah-u Teala'yı inkar ediyorlar. Allah-u Teala'ya ne hakaretler ediyorlar da o yine onlara sıhhat, afiyet veriyor ve rızıklarını gönderiyor. Ama zannetmesinler ki bu böyle devam edip gidecek. Çünkü rahmet de özelleşecek arkadaşlar. Rabbimiz kullarının hürmet perdelerini yırtmıyor Onları rezil, rüsva etmiyor, ayıplarını, kusurlarını ortalığa keşfetmiyor. Hepimizin ne kusurlarımız ne günahlarımız var. Bizi gören millet muhterem olarak görüyor, bize hürmet ediyor, önünüzde eğiliyor, elimizi öpmeye kalkıyor. Halbuki Allah bizim nelerimizi biliyor. Bu insanlar Allah'ımızın bizim yaptıklarımızdan bildiğinin ki her yaptığımızı biliyor. Bu kullar onun binde birini milyarda birini bilseler Suratımıza tükürürler de selam bile vermezler Ama Allahu Teala yine bize Lütfuyla rahmetiyle muamele ediyor O kadar bildiklerine rağmen Cezamıza acele vermiyor Tevbe kafasını açık tutuyor Tevbe edeni kabul ediyor Tevbesine sebat eden günahlarını da sevaplara tebdil ediyor Onun için Allahu Teala seni affederken senin insanlara affetmemen de hiç yakışmıyor. Ne buyuruyor Rabbimiz Tebareke ve Teala? Ela tuhibbune en Allahu lekum. Size karşı bir yanlışlık yapıldıysa bunu bağışlayın. Çünkü sizin de Allah'a karşı çok yanlışlarınız var. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Onun rahmetine, mağfiretine muhtaç değil misiniz? Elbette ya Rabbi. Muhtaçız. O zaman ne buyuruyor Rabbim Tebarek ve Teala? Siz affedin. Affetsinler, görmezden gelsinler. Karıştırmasınlar, araştırmasınlar. Kendi ayıbı olup da milletin ayıbını arayandan daha ayıplı bir kişi olabilir mi? Ulemanı vurduğu üzere. Efendim, halk için de bundan artık ayıp olur mu bir kişi? Kendi ayıbı var iken zikrede ayıbı digeri. Bir insan kendi ayıpları taşmış, ortalığa bulaşmış iken, başkasının ayıbından bahsetmesi kadar büyük bir ayıp, bir rezalet olabilir mi? Hayrün nâs men şehelev ayıbı ani uyubin nâs. İnsanların en hayırlısı kendi ayıbını görmek, onu başkalarının ayıbını görmekten alıkoyandır buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimiz, hilim sahibi acele davranmıyor cezalarda dostlarından düşmanlarından keremini engellemiyor. Evet bu kadar nimetler ama ne dedik? Hepsinin zirvesi, a'lası, eşrefi, ekremi bizi İslam'a davet etmesi. Estağfirullah Allahu yed'u ila daris salam. Allah bütün kullarını selamet yurduna çağırıyor. Fitnelerden, musibetlerden, afetlerden Sevilmedik, istenmedik bütün sözlerden, hakaretlerden, yüzlerle karşılaşmaktan, her şeyden, her beladan kurtuluş yurdu cennetine davet ediyor. Davetçi da'i Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz ona Ya eyven nebiyyü inna ursellake şahiden ve mübeşşiren ve nezira Ey nebiyiz işan seni kullarımızın amellerine bir şahit, imaneti bir taat cennetimle cemalimle müjdeleyici, İnkâr edip müşadenleri azabımla, gazabımla korkutucu olarak da'iyen lillahi bi benim iznimle, tevfikimle, teşirimle, müsaademle kullarımı bana davet edici ve munira cehalet ve dalalet, şirk ve küfür karanlıklarını açarak ortalığı parlatan bir kandil olarak gönderdik ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki Allah davet ediyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu daveti bize tebliğ ediyor. Davetiyemiz Hazreti Kur'an, Hazreti Kur'an ile Allah'a gelenler, cennete girerler, nasıl ki bir düğün ziyafet tertip edenler, davetiye taba edenler, size de o davetiyeden gönderenler, koltuklar, sandalyeler, yerler, efendim sınırlıdır, doludur, sahiplidir. Onun için ne diyorlar? Gelemeyecekseniz lütfen önceden bildiriniz. E sen bu davetiyeyi bu Hazreti Kur'an'ı sana ulaşan bu davetiyeyi alırsan da gidersen kapıda soranlara davetli misiniz efendim diyenlere davetiyeni gösterirsen elbette girersin. Ama bu davetiye icabet etmezsen dünyada bu davetiyeyi iyi okumazsan ve yanında alıp ahirete götürmezsen İman ile Kur'an ile yaşayıp ölemezsen işte o zaman Ben de cennete gideyim diyemezsin Orada davetiyeyi gösteremezsen Sana yer yoktur ahirette Bu itibarla Cennete davet etmesi İslam'a idaat etmesi İnsü cinni efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme İttibar bizi delalet etmesi Bunlar Ebedi sonsuz hayatın Nimetlerine Kavuşma yollarına delalet olduğundan En büyük nimetini İslam nimeti Kur'an nimeti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ümmet kılınma şerefi olarak Adetmekteyiz İnanıyorum ki sizler de böyle düşünmektesiniz Öyleyse kıymet bilelim Öyleyse Rabbimize niyaz edelim Rabbimize yalvaralım Dinleyen kardeşlerimiz Muhterem dinleyicilerimiz Allahu Teala'nın rahmetine mazhar olasınız Rahman rahim sıfatlarıyla cümlemize şu mübarek saatte Allah'ının tefsirini, kitabını dinleyen, isimlerini, sıfatlarını dinleyen hepinize rahmetiyle tecelli buyursun inşallah. Dünya ahiret dertlerden kurtarsın inşallah. Bütün burada saydığımız hayırlara muvaffak buyurup, şerlerden halas buyursun. Amin diyenlerinizi nar-ı cahimden azat buyursun. Amin. Demek ki kardeşler Rahman ile Rahim'de vardır çok işler. Bir de size Ankaravi Hazretleri'nin beyanlarından yola çıkarak bir nasihat etmek istiyoruz ki o da tehallak biahlakillah Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın hadis-i şerifinin mucebince Rahman ve Rahim sıfatlarından kulun alacakları bahsine geçiyoruz. Yani bizim de bu isimlerden ve sıfatlerden nasibimiz olsun inşallah. Zaten Dünyadan nasibimiz olursa ahirette de nasibimiz olur. Bunda burası ahireti kazanmanın yeridir. Dünya yemek içmek, eğlenmek, gezmek, tozmak bak ondan on kuruş etmez. Hepsi sona erer ama ahireti sonsuz nimetleri kazanma yeri olmak hacibiyle baha biçilmez. Çünkü insan kabirde mahşerde ömrü boyu zikretse bir derece alamaz bir hasene kazanamaz. Çünkü darı teklif nehat ermiştir. Tari teklif dünyadır. Onun için çok kıymetli. Şimdi Allah'ın ahlakını takınacağız. Rahman Rahim isimlerinden sıfatlerinden nasip alacağız inşallah. Bu da nedir? Kullara acımaktır. Allah'ın kullarına ne kadar acırsak allah Teala bize o kadar rahmet buyuracaktır ve meleklerini de bize karşı o kadar e, istiğfar ettirecek. Günahlarımızın affı için istiğfarda bulunduracak. meleklerinde de seferber kılacaktır. Abdullah bin Amr hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için buyuruyorlar. İrhamû men fil ardı يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءُ Siz yerdekileri acıyın ki göktekiler de size acısın. Allah-u Teala mekandan münezzehdir. Bir insan Allah göktedirdirse Allah'a mekan ispat etse, parmağıyla gösterse bunlar insanı iman tehlikesine sokar. Ama burada göktekilerden maksat meleklerdir. Allah'ın melekleri semavatta doludur. Yedi kat gökler gıcır gıcır gıcırdamaktadır. Bir karışlık boş yer yoktur. اَتَّتِ السَّمَاءُ ve وَهُكَّ لَا اَنْتَيِتَّى Gökler gacır diyor. Ne gibi hayvan üzerine ağır yük vurulduğunda o yükün ağırlığından öttüğü gibi. Neden? Yedi kat cemaada ma'mina fiya Bir karış yer yedi kat cemaada boş yoktur ki illa fiya melekün kaimu ne oraki o Her karışta bir melek yakıyamdadır, yarukiyodadır, ya secdededir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miraç gecesi semavatta bu melekleri görmüştür. Ve onların kıyamlarından, rüküllerinden, sücütlerinden etkilenerek ya Rabbi benim ümmetime de bana da böyle ameller nasip eyle niyazına karşılık beş vakit namaz kendisine ihsan buyurmuştur ki Rabbi Tebareke ve Teala işte öyle bir namaz verdim sana ümmetinin mi'racı ola. O namaz ki onda kıyam da var, kıraat da var, rükur da var, sücüt de var. İşte o beş vakit namazı hakkıyla kılan bütün ümmetlerin, yedi kat semavattaki tüm meleklerin bütün amellerine ortak olsunlar. Hepsinin eclis sevabı kadar kendi hanelerine yazılmış bulunsunlar. Bu ne büyük iştir. Namaz kılan yeri göğü sevapla doldurdu. Namazı bırakan yeri göğü, göğü belayla doldurdu. Azapla doldurdu. Onun için gökteki melekler, bize acısını istiyorsak, onların acımasının bize çok faydası var. Çünkü o zaman bizim için istiğfar ederler. Günahlarımızın affını Allah'ımızdan niyaz ederler. Bizim için dua ederler. O günahsız ağızlar, o melekler ki hiç günaha bulaşmamışlar. Onlardan isyan sudur etmez. Onun için günahsız ağızlardan yapılan dualar asla Allahu Teala tarafından reddedilmez. Ama şart nedir? Siz yerdekilere acıyın, göktekiler de size acısın. Sen insanlara acımıyorsun. Hayvanlara acımıyorsun, komşuya acımıyorsun, hanımına acımıyorsun, oğluna acımıyorsun, anana babana acımıyorsun. Allah da sana acımaz. Melekleri de sana acıtmaz. Onun için mutlaka acıyın. Hadis-i şerifler okuyoruz size. Abdullah İmni Amr'ın hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Errahimûne yerhemûmurrahmanû yevmel kıyâmet. Kıyamet günü allah Teala ve Tekaddes Hazretleri Acıyanlara acıyacak. Merhametlilere rahmet buyuracak. Şimdi dinleyenler, gelelim sadede. Çoluk çocuğumuz, ana babamız, karımız kocamız, eş dostumuz, sevdiklerimiz, Allah hiçbirinin üzüntüsünü göstermesin. Ancak tabii ki dünya aleminde imtihana müptelayız. Hasta oluyorlar, fakir kalıyorlar, efendimiz yet çekiyorlar. Hepimiz bunlardan etkileniyoruz. Tabii çoluk çocuğumuzun hastalığına, fakirliğine acıyoruz. Ama çoluk çocuk namaz kılmazsa, oruç tutmazsa, faiz yerse, yalan derse, zina derse buna hiç acımıyoruz. Dünyanın hastalığı, zorluğu gel gelir geçer. Ama ahiretin azabı, belası bitmez, tükenmez. Ne yapacağız o zaman? Nasıl ki maddi musibetlerinden etkilenip, Kurtulmaları için gayret gösteriyoruz. Esas belanın ahiret belası olduğunu. Nasıl ki Allahümme le aişe illa aişe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi ahiret yaşantısından başka hayat yok buyurduğu gibi. Mevlamızın ve inneddârı aleyh ahiretel hayvan. Gerçek hayat ancak ahiret yurdudur buyurduğu üzere. Ahiret hayatının önemini hissederek, fark ederek. Bu benim çocuğum dünyada biraz aç açık, açık kalsa, hor kalsa, kanser olsa, ülkeler olsa, hastanelerde bağırsa, parmağı kopsa, efendim, kolu kopsa, trafik kazası geçirse ne kadar ağlarım yanarım üzülürüm. Namaz kılmıyorsa daha çok üzüleceğim. Oruç tutmayana daha çok acıyacağım. Çünkü dünyanın acısı biter ama cehennemin belası bitmez. Onun için size... Rahman ve Rahim isimlerinin sıfatlarının tefsirini acizane kısaca yapmaya gayret ettik ama... ...eğer bundan nasip almazsanız boşuna dinlediniz. Buradan alacağınız nasibini sizseniz ne olacak? Bütün sevdiklerinizi İslam'a davet, emirleri tutmaya teşvik, kötülüklerden vazgeçirmeye gayret... ...bu suretle hayrun nas, enfa'hum linnas. Cabir hadisinde radıyallahu anh, Resulullah'ın buyurduğu üzere... En hayırlı insan, en faydalı insan. Kime en faydalı? İnsanlara en faydalı. Demek ki 13 için hayırlı kummeti alleme'l Kur'an'ı alleme. Sizin en Kur'an'ı öğrenip sonra öğreten. Çünkü en büyük menfaat Kur'an, ebedi nimetlerin menba'ı Kur'an. Bu tefsirler, bu dersler, insanlara bunu öğretenler ve öğrenmelerine sebep olanlar, gayret edenler, en hayırlı insanlar, en büyük insanlar. En çok acıyan insanlar. O halde gelin efendiler, beyefendiler, hanımefendiler, bütün Allah'ımızın kelamını dinleyen, iman eden kardeşler. Size Allah rızası için bu hitabımı tevcih ediyorum, bu konuşmayı yapıyorum. Ve diyorum ki sel gibi insanlar cehenneme doğru sürüklenirken bu Yahudi Hristiyanların bu kültür emperyalizmine... Tutulmuş insanların bu zavallı biçarelerin bu efendim filmlerin dizilerin oyunların eğlencelerin romanların etkisinde kalan bu kadar insanın gözünü açamadığı hakkı göremediği sistem dubandan kurtulamadığı şu dalalet felaket asrında şu fitne fesat devrinde size yalvarıyorum Allah için ne olur acıyın acınasınız acıyın da duyurun ne olur bir Müslüman. Şu dersi dinlesin. Ne olur Allah'ını dinlesin. Ne olur maliki i Yevmiddin haftaya sohbette din gününün yegane Malik'i, ceza gününün tek sahibi olan Allah'ını dinlesin. Neler anlatılacak o Allah'tan, nasıl korkulacak, nasıl korkutulacak. Rabbini tanısın da, hazer sakınsın, haramdan sakınsın, cehennemden kurtulsun. Ne olur? Yapın bunu ne olur? Ağzınıza mı yapışır? Bülbül gibi konuşuyorsunuz. Allah size diller vermiş. Saatlerce cep telefonlarına konuşuyorsunuz. Elleriniz tutuldu mesajlar tık tık tık tık yazıyorsunuz. Hey gidi insanlar Allah için bugün ne yaptın? Allah için bugün kimi aradın? Din için, İslam için, Kur'an için bugün kime ne anlattın? İnsan bunu sormaz mı ya? Ebedi ahirete gideceğiz. Yansın mı bu millet ya? Yansın bana ne dersen sen yandın. Acımayan acınmaz. Bir ama... Gözü görmüyor, çukura doğru sürükleniyor. Rahat rahat yürüyor, önünde uçurum var. Bir insan zerre kadar imanı, insafı, vicdanı olan bir insan, ya ne gideyim kolundan tutayım da yönünü çevireyim, düşerse düşsün şöyle bir cümlesinde seyredeyim güleyim derse, bu insan da merhamet, insaf, iman, vicdan olabilir mi? E göz göre göre namazsız nere gidiyor? Ben adres belirleyici değilim. Hazreti Kur'an tarifleri yapıyor. Bir fırka cennete, bir fırka cehenneme buyuruyor. Ama o kişilerin vasıflarını bildiriyor. Öyle rastgele önüne geleni oraya atacağım, önüne geleni buraya ayıracağım buyurmuyor. Kim ne amel edecek, nasıl inanacak? Onun yerini kendi ameli, imanı belirleyecek buyuruyor. İşte adres namazı zayi ettiler. Şehvetlerin peşine düştüler. Emirlerimi kırdılar, yasaklarımı yaptılar. Gayya kuyusunu boylayacaklar buyuruyor. Öbürati Kerime'de. Veladene illâ ilâhun yemallâh el-âkher ve lâ tu'lünne nefse'lletî harramallâhu Allah ile birlikte başka ilaha tapanlar, şirk koşanlar. Allah'ın haram ettiği cana kıyanlar, adam öldürenler ve zina edenler ve fâlik bunları yapanlar. Yel ka'sema, kavuşacak buyuruyor. İşte el ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde Kur'an-ı Kerim'de geçen Biri gayya, biri esam Biri gay, biri esam Ayetlerde gayya, esama diye geçiyor Bu iki yer Cehennemin dibindeki iki kuyudur Bütün cehennem elinin Yananların irinleri, kusmukları, leşleri Cerahatleri aktıkça O iki kuyuda toplanıyor İşte namazsızlığın, işte zinanın işte efendim adam öldürmenin Efendim şirk koşmanın neticesi, sevk ettiği nokta burasıdır. Onun için şimdi bu, bu çukurlara doğru gidenlere dur demeyecek miyiz? Bu, bu çukurlara doğru gittiğini gördüğümüz yakınlarımıza acımayacak mıyız? Hastalıklarına, fakirliklerine, akıllıklarına üzüldüğümüz insanların ebedin azaba düşmelerine hiç merhamet etmeyecek miyiz? Ya bizde iman yok, ya biz ahirete inanmıyoruz, ya biz çoluk çocuğun yanarken durulur mu? Her tarafı ateş sarmış, yangın bacayı sarmış, o evde durulur mu? Çoluk çocuk uyuyor, ben kaçayım atlayayım bunlar yansın diye durulur mu? O çoluk çocuk uyarılmaz mı? O insanlar duyurulmaz mı? Avazın çıktığı kadar bağırılmaz mı? Yangın var kaçın denmez mi? Yanıyor evler ocaklar, imansız, kuransız, namazsız, abdestsiz yuvalar. Ne olur size Allah için acıyın, rahmet edin, rahmet olunasınız. Ben ne yapayım? Kendimden aciz adamım, Allah'a havale ettim, Allah'a ısmarladım, beni de ıslah etsin, çoluk çocuğumu da, sizin çoluk çocuklarınızı da ıslah buyursun ama, gayret buyurun efendiler, himmet buyurun kardeşler, çalışın, çalışın, dert edin, üzülün, davet edin, çağırın, ne uyuyorsunuz, ne uyuşturuldunuz, üzerinize ölü toprağı mı serpildi de böyle, hisleriniz dumura uğradı. Allah için şey yalvarıyoruz. İşte lalegül Efem İşte frekans. İşte ahiret yolunun davetçisi. İşte ebedi saadetlerin iddiatçisi. Vesile. tebli aracı. Sizlere ulaşıyoruz. Evlerinize misafir oluyoruz. Arabalarınıza, minibüslerinize, taksilerinize. Hepinize teşekkür ediyoruz. Büyük ilginizden dolayı bütün minibüsler, taksiler. Herkes birbirine haber ediyor. İnsanlar burada dinliyor. Çok teşekkür ediyoruz ama yetersiz görüyoruz. Dünya her yerine mesaj çekin, haber edin, insanlar dinlesinler. İnternetlerde lalegulefem.com'dan girsinler. Her yer bu hakikatleri duysunlar. Rahman ve Rahim olan Allahu Teala rahmet etti. Bize Kur'an nimetini ikram etti. Bize bu sohbetleri ihsan etti. Şimdi nasıl bu rahmetten? mahrum olalım. Nasıl mahrum olanlara seyirci kalalım? Nasıl acımayalım? Allah hepimize rahmetiyle muamele buyursun diye niyaz edelim, dua edelim efendi kardeşlerimiz. Ve böylece sözümüze son verelim inşallah. Hepinizi Allah'a emanet edelim. El Fatiha. Gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü hoca efendi ile